Kısa kısa bu hafta, haftanın iş ahlakı ve güvenle ilgili haberleri. Hazırlayan ve sunan Ahmet Coşkun. Merhaba güzel insanlar. Haftaya iyi bir haberle başlayalım. Geçen haftaki yazımda bahsettiğim çocuklara kötü ahlak öğreten oyuncak ayı mazlum aleyhinde Change.org'da yürütülen kampanya başarıya ulaşmış. Üretici firma Birlik Oyuncak, oyuncağın üretimini durdurduklarını ve ürünleri toplatmak için gerekli işlemleri başlattıklarını açıklamış. Savunma olarak mazlumun çocuklara değil yetişkinlere yönelik olduğunu söylemiş. Sanki yetişkinlerin bu türlü bir oyuncakla oynamaları iyiymiş gibi. Bilin bakalım bu bir sayfalık açıklamada ne eksik. Özür Yahu bir özür dilemek bu kadar mı zor. Birlik oyuncağı değil ama haklı tepkisini örgütleyen ve baskı oluşturan vatandaşlarımıza ve buna imkan tanıyan change.org'a teşekkür ediyorum. Bir diğer ürün çekme haberi Amerika Birleşik Devletleri'nden. Bir ayakkabı üreticisinin piyasaya sürdüğü botların tabanında Nazi sembolü olan gamalı haçın yer aldığı fark edilmiş. Başlatılan kampanyada kısa sürede toplanan 109.000'den fazla imza şirkete iletilince satışlar durdurulmuş ve ürün piyasadan geri çağrılmış. Tahmin edin yanında bir de ne var? Hatanın Çinli üreticiye ait olduğunu söyleseler de herkesten koca bir özür dilemişler. Güvenilirlik, itibar hassas bir konu ve yanlış yaptığınızda hemen zedelenir. Fakat hızlı bir özür ve düzeltici yönde samimi çabalarınızla İtibarınızı kurtarmanız, hatta eskisinden daha yukarı taşımanız mümkün. Durum budur. Ve ister gerçek kişi ya da şirket olun, isterseniz bir sivil toplum kuruluşu ya da ülke olun, fark etmez. İtibarınız sizin esas kart Sırada şehirler ve ülkeler düzeyinde itibara yönelik bir haber var. Reputation Institute, İtibar Enstitüsü tarafından, dünyanın en itibarlı şehirleri listesi açıklanmış. Bu hazırlanabilmesi için dünya üzerinden 55 farklı şehir güven, itibar, saygı ve beğeni kriterleri bazında değerlendirmeye alınıyormuş. Habere göre Sidney, Viyana, Zürich, Toronto, Stockholm gibi şehirler üst sıralarda yer alırken İstanbul 55 şehir içerisinde 51. sırada yer bulabilmiş. Aynı enstitünün yayınladığı ülke itibar raporuna göre İsveç, Kanada, İsviçre, Avustralya, Norveç, Finlandiya gibi ülkeler itibar açısından en üst sıralarda yer alırken Türkiye 70 ülke arasında ancak 58. sırada yer bulabilmiş. Üstelik endekse göre Türkiye geçen yıl en fazla itibar kaybeden ülke olmuş. Bunun en önemli sebebi ise güvenlik. Tabii bu dışarıdan bakıldığında görünen tablo. Yoksa aynı araştırmada Türkiye'de yaşayan insanlara sorulduğunda Ülkemizin itibarının oldukça yüksek çıktığını da belirtelim. Ülkemizin itibarını zedeleyen en önemli unsurlardan birisi taklitçilik. Bununla mücadele edebilmek adına taklit ürün satanlara bu hafta kötü bir haber geldi. Sınai i Mülkiyet Kanunu'nun bu hafta resmi gazetede yayınlanmasıyla taklit marka ürünleri satan, dağıtan, bir başka şekilde ticaret alanına çıkaran, ithal veya ihraç eden kişiler, Marka hakkına tecavüz ettiği gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin liraya kadar adli para cezası ile cezalandırılacakmış. Aslında güzel bir haber. Üstelik uygulanacağına biraz inanasım da geliyor. Fakat Türkiye'nin piyasasında bulunan takit ürün oranında Singapur, Tayland ve Hindistan'ı bile geçerek Çin'in hemen ardından dünya ikincisi olduğunu düşününce alın size bir uygulanmayacak kanun daha diyorum. Peki şehirlerin, ülkelerin ve şirketlerin itibarlısı olur da ünlülerin olmaz mı? Bir süredir Medyaket ve Ipsos'un birlikte yürüttüğü Celebrity Index, en güvenilir ünlü araştırmasının benzerini bu sefer Gezici Araştırma Merkezi gerçekleştirmiş. Gezicinin yaptığı Türkiye'nin en güvenilir isimleri araştırmasına göre, Türkiye'nin en çok güvendiği ilk üç isim sırasıyla Uğur Dündar, Acun Ilıcalı ve Hande Fırat çıkmış. 30 kişilik listenin 12'sinin haberci olması enteresan. Zira medya ülkemizde en az güvenilen sektör diye yazıyoruz ne zamandır. Tam listeyi merak ederseniz haber linkinde bulabilirsiniz. Fakat 1 Kasım seçimlerine ilişkin tüm araştırma şirketleri içerisinde en kötü tahmini yapan gezicinin bizzat kendisinin güvenilirliği bu kadar düşükken güvenilir isimler araştırması yapmasını da biraz tuhaf buldum açıkçası. Bir itibar kaybı haberi daha. Geçen hafta İzmir'de gerçekleşen hain saldırıda teröristlerle kahramanca savaşan ve şehit düşen Fethi Sekin hepimizi çok derinden üzdü ve gönlümüzde çok yüksek bir mevki kazandı. Fakat onun ismi üzerinden sosyal medyada yapılan bir paylaşımla bizi ayrıca üzdü. İzmir'de faaliyet gösteren bir işletme sosyal medya hesabı üzerinden Fethi Sekin'e taziye mesajı yayınlarken mesajın içine Kendisine saç ekimi yaptıklarını da sokuşturunca haklı olarak tepki topladı. Niyeti bilemeyiz fakat son derece çirkin olduğu su götürmez bu paylaşım üzerine şirketin ciddi bir itibar kaybına uğradığı kesin. Üstelik işletme hakkında İzmir Sağlık İl Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmış. Sağlıkla devam edelim. Adli Bilimciler Derneği Başkanı Profesör Hamit Hancı açıklamış. Ülkemizde yeterli kadavra olmaması nedeniyle birçok yeni hekim ilk deneyimlerini hastalar üzerinde ediniyormuş. Bu durum hasta haklarına aykırıymış. Hastanın bu konuda hakları varmış yani. Kadavra eksikliğinin nedenlerinden birisi kadavra temininin zor ve pahalı olması. Organ ve beden bağışı kültürü ülkemizde maalesef çok zayıf. Onun için kadavra ithalatı yapmak zorunda kalıyoruz. Bir kadavranın ortalama 100 bin lira civarında olduğunu düşünürsek bu maliyetin birileri tarafından ödenmesi lazım. Buradaki ikilem şu. Kadavra ithal edip doğrudan maliyet tıp fakültesi bütçesinden mi ödensin? Yoksa kadavra ithal etmeyip dolaylı maliyet hastalar tarafından mı ödensin? Tabii ki ahlaki kararlarda kısa vade perspektifine sahip Türk insanı gayri ahlaki olmasına rağmen İkinci seçeneği seçiyor. Şimdilik toplumsal bilinç düzeyimiz ve hukuk sistemimiz ikincisinin maliyetini görünür kılmaktan uzak. Sonuçlar itibariyle sağlık sektöründekilerin canı çok yanmıyor ve bu açmaz istismara kapı açıyor. Ama bu böyle devam etmemeli. Gelelim bu hafta canı yanan işletmelerin haberlerine. Geçen haftalarda bahsettiğimiz Uber gibi Booking.com da bu hafta ceza almış. Ülkemize faaliyet gösteren rezervasyon şirketi Booking.com hakkında Türkiye Seyahat Acentalar Birliği'nin rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle rekabet kurumu yaptığı başvuru neticesinde geçen sene soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma neticelenmiş ve şirkete 2015 yılı gelirleri üzerinden 2,5 buçuk milyon lira ceza kesilmiş. Cezanın gerekçesi şirketin müşterilere sunduğu en iyi fiyat garantisi uygulamasının rekabeti ihlal ediyor olması diye aktarılıyor haberde. Uber örneğinde de belirtmiştik eğer ceza nedeni buysa bu tür korumacı kararlar yeni internet ekonomisini okuyamamaktan ve buna hazırlık yapamamaktan kaynaklanıyor. Yapılması gereken şey daha akıllıca kazan kazan kazan çözümleri üretmek. Ancak bir diğer haberde rekabete aykırılık oluşturan hususun fiyatlar olmadığı belirtiliyor turizmciler tarafından. Nitekim fiyatları düşük değil, aksine yüksekmiş. Fakat çok sayıda müşteri plase ettiği için sektörde pazarlık gücünün yüksek olduğu ve en ufak bir olumsuzluk dahi yaşansa şirketleri sizi booking.com sistemine dışarı çıkarırız şeklinde tehdit ettiği belirtiliyor. Hmm... Bu ne kadar rekabete aykırı ondan da emin değilim açıkçası. Küresel şirketlerin yeni girdikleri piyasalarda güçlü sermaye yapıları, doğrulanmış iş modelleri, teknoloji ve insan kaynağı üstünlükleri gibi faktörlerle dominant olması sorunu dün yoktu. Bugün var ve yarın daha fazla var olmaya devam edecek. Elbette operasyonlarının adil olup olmadığını her zaman sorgulayalım. Ama bu rekabet üstünlüğü gerçeğini kabul etmemiz, ve ağlamaktan daha ciddi işler yapmamız lazım. Bir diğer ceza haberi yurt dışından. Volkswagen bu hafta emisyon skandalıyla ilgili ödeyeceği cezada ABD ile 4.3 milyar dolarlık uzlaşmaya varmış. Türkiye'ye dair geri çağırma karar da dahil olmak üzere henüz ses soluk yok. Yoğun gündemin arasında kaynarız diye düşünüyorlar herhalde. Bu arada Renault'un da başı emisyonla derde girmek üzere. Paris savcılığı bu hafta dizel modellerinin emisyon testlerinde manipülasyon yaptığı gerekçesiyle Renault hakkında soruşturma başlatmış. Şirket tarafından yapılan açıklamada da Renault araçlarının hepsi her zaman yasa ve kurallara uyumludur ve yürürlükteki normlara uygundur denmiş. Tıpkı Doğuş Grubunun Volkswagen ile ilgili Türkiye'de yaptığı açıklamaya benziyor. Bakalım ne olacak. Bülteni haftanın iyilik hedefleriyle kapatalım. Bu hafta soğukta dışarıda kalan kediler için basit imkanlarla barınak yapıyoruz ve kedi evi yaptığım hashtag ile sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz. İkinci iyiliğimiz ise telefon rehberimizi karıştırıp uzun zamandır konuşmadığımız tanıdıklarımızı arıyor, hala hatır soruyor, halleşiyor ve eski dostlarımı aradım hashtag ile sosyal medyada paylaşıyoruz. Hepinize iyi haftalar. Kısa kısa bu hafta, haftanın iş ahlakı ve güvenle ilgili haberleri hazırlayan ve sunan Ahmet Coşkun.